Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ve ba'du. Dersimize başlamadan önce gelen sorular var. Dersle alakalı arkadaşlar biraz önce verdiler. İsterseniz e, kısaca bunlara temas edelim ve kaldığımız yerden inşallah devam ederiz. Bir kardeşimiz e, demiş ki yenilmesi normal olmayan taş çakıl gibi şeylerin yenilip yutulması sonucu orucun sadece kazası gerektiğini söylediniz. Sorum şu bunların hata olmadan kasıtlı olarak yenilmesi kaza mı gerektirir yoksa kefaret mi demiş. E, her şeyden önce muhta olmayan, yani yenilmesi mutat bir durumda olmayan bir şeyi yemekten dolayı hiçbir şekilde kefaret gerekmez. Bunu öncelikle beyan etmek gerekir. Ee, peki bunun kasıtlı olup olmaması sonuçta bir şey değiştirir mi? Ee, kişi zaten oruçlu olduğunu unutarak bu gibi şeyleri yiyecek olsa zaten bu kimsenin orucu bozulmaz. Nerede kaldık kefaretten bahsedelim. Kasıtlı olarak yerse de kefaret gerekmez ama orucu bozulur. Hata sonucu yiyecek olursa, hata unutmak gibi olmadığından dolayı yine orucu bozulur denir. Ama kefaret her halükarda gerekmez. Çünkü kefaretin gerekmesi için muhtat, yenilecek ve içilecek bir şey olması gerekir. İkinci sualde demiş ki, kendi olmak olmaksızın kusmayı anlatırken, az bir kusma, ağız dolusu olmayan durumunda eğer bir kişi bunun bir kısmını yine kendi dahli olmaksızın yutacak olsa oruç bozulmaz dediniz. Doğru. Ancak kendi dahli olarak az bir kusma sonucunda eğer bir kişi bunun bir kısmını kendi dahli olmaksızın yutacak olsa bu durumda orucun bozulup bozulmayacağına dair bir şey söylemediniz. Aklımıza takıldı diyor. Ee, ki bunu da aslında e, ikinci dersimizde işlemiştik bu konuyu hatırladığım kadarıyla. E, kusma meselesinde, e, gayri ihtiyari kusmada ister ağız dolusu olsun ister ağız dolusu olmasın her halükarda orucun bozmayacağını ifade edilmişti. Ancak e, tabi bunun bir kısmının geri dönmesi, yutulması durumunda ise İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed, Allah onlara rahmet eylesin, e, görüş ayrılığına gitmişlerdi. Biri dahle bakmıştı, biri ise kusmun ağız miktarı olup ağız dolusu olup olmamasına bakmıştı. Dolayısıyla gayri ihtiyarı kusulup da ağız dolusu da değil ise ve gayri ihtiyarı geri dönme var ise bunun da orucun bozulmayacağında ittifak vardı. Kardeşimiz şunu soruyor. Peki kişi kendi ihtiyarı ile kusacak olsa ama kusacağı miktar ağız dolusu olmazsa bu durumda geriye bir şeyin yutmasıyla oruç bozulur mu bozulmaz mı noktasını soruyor. E, aslında şunu değerlendirmiş idik. E, kişi kasıtlı olarak kustuğunda bu kusmuğun orucu bozabilmesi ağız dolusuna mı bağlı yoksa mutlak olarak herhangi bir kusmuk da orucu bozar mı? Okuduğumuz kitapta Muhammed bin Ahmet el-Kuduri metinde e, konuyu ağız dolusuyla kayıtlamıştı. Yani kişi kasıtlı olarak kustuğunda eğer ağız dolusu kusmuş ise orucu bozulur, ağız dolusundan az ise orucu bozulmaz demişti. Ve bu noktada geriye bir şeyin yutması durumunda orucun bozulup bozulmayacağında da İmam-ı Ebu Hanif'e İmam Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed Rahim-i arasındaki görüşlerden bahsetti. Ancak bu konu aslında tartışmalı bir konu. Daha geniş kitaplara baktığımız zaman buna dair farklı görüşlerin olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki İmam Muhammed'in kitab-ül aslı vardır. Zahir rivayet kitaplarının birincisidir bu kitap. Burada ve Cani İmam Muhammed'e sual ediyor. Diyor ki bir insan gayri ihtiyarı kusacak olsa bu durumda orucu bozulur mu İmam Muhammed bozulmaz diyor. Bunun üzerine el diyor ki peki isteyerek kusacak olsa orucu bozulur mu? Bu durumda İmam Muhammed bozulacağını söylüyor. Ve konuyu bu şekilde bitiriyor. İşte Kitabul ül Aslın bu mutlak ifadesinden yola çıkarak bazıları diyor ki ihtiyari bir şekilde kusmakta ağız dolusu olsun veya olmasın her halükarda oruç bozulur demiştir. El-Hidaye sahibi El-Merginani de bu konuyu böyle nakletmiş ve İbni Humam, Fethül Kadir'de yani hidaye üzerine yazmış olduğu haşesinde e, zahir rivayeden anlaşılan bu görüşü tercih etmiştir. Buna göre ağız dolusu olsun veya olmasın mutlak anlamda kusmuk kişinin kendi ihtiyarıyla olmuşsa geriye bir şeyin e, geri dönmesi, yutulması şart olmaksızın orucun bozulacağını söylemiş. Ancak e, Kuduri, e, kitabını okumuş olduğumuz bu Kuduri kitabı, bunun aksini ifade etmiş, yine el ihtiyar el mawsil ile el ihtiyar isimli eserinde yine bunun aksini söylemiş ve kitabul asıldaki ifadenin mutlak olduğunu bu noktada herhangi bir kayıtla kayıtlamadığını belki buradan bu anlaşılsa da çok net olmadığını vurgulayarak ağız dolusu olmadıkça bir şey çıkmış denmez ve bir şey de vücuttan çıkmamışsa o zaman bu kimse için orucunun bozulacağından bahsetmemizde mümkün değildir şeklinde ifadelerden bahsedilmiştir ve netice itibariyle okuduğumuz bu kitapta da kişinin kastı olsa bile ağzı dolusu olmadıkça oruç bozulmayacağından dolayı geriye bir şeyin yutup yutulmama meselesinde yutma anında kastın olup olmamasına göre şekillenecek İmam-ı ve İmam Muhammed arasında görüş farklılığı orada zuhur edecektir. Yani bu konuda tartışmalı olduğunu ifade etmiş olduk. Gelelim diğer bir soruya. E, diyor ki Ramazan orucunu dayanamayıp bozan, sonra iki ay oruç tutan kişi ayrıca tövbe istiğfar etmeli midir? Yoksa kefaret yeterli midir? Demiş. E, yine derste bu konuyu incelemiş idik. Yani bir insana e, kefaret gerekli olması, tabii o kefareti gerekli yapan durumun ne olduğuyla alakalı. E, eğer bu kefareti gerekli yapan Hal, kişinin kendi dahliyle, kendi isteğiyle, kendi iradesiyle oluşmuş ise e, tabi bazı durumlarda zaten kefarete gerekmeyecektir. Ama he, kefaret gerektiği halde bir de kasıtlı da var ise e, bu noktada zaten kişi mesuldür. Kefaretini tutar artı bundan dolayı da tövbe istiğfar eder. Hatta bazı noktalarda kefaret gerekmezse bile yine tövbe istiğfar etmesi gerekir. Daha önceden de söylemiştik. Kişi kasıtlı olarak Ramazan-ı Şerif ayında herhangi bir mazereti olmaksızın herhangi bir ruhsata da müstak olmaksızın oruç tutmayacak olsa hiç oruca başlamaması bu kişiye kefaret gerekmez. Ama kefaretin gerekmemesi bu kişi için günahkar değildir anlamı taşımaz. Bu insan günahkardır. Tövbe istiğfar etmelidir, yalvarmalıdır Allahu Azimü Şana karşı ve bir şekilde kendi affını talep etmelidir. Yani bir şeyin kazası ayrı bir şeydir. Bundan dolayı günahın terettüp edip etmemesi bir başka bir şeydir. Söz gelimi namazda da aynı konuyu değerlendirebiliriz. Bir insan kasıtlı olarak Allah muhafaza namazını kazaya bıraksa hem günahkar olur hem de onu telafi etmelidir. Peki telafi etse, kazasını etse günahından kurtulur mu? Hayır. Günah için ayrıyetten bir daha tövbe istiğfar etmesi gerekecektir. Ama bir insan e, unuttuğundan dolayı veya kaldığından dolayı veya uyuyanıyamadığından dolayı yani kendi elinde olmayan bir nedenden dolayı namazı kaçıracak olsa bu kimse kaza eder ama kazayı bıraktığından dolayı günah işlemiş olmaz. Çünkü netice itibariyle kendi fiilinden kaynaklanmamıştır. Ee, diğer bir soru. Ee, Hocam kaza borçlarının niyetinin geceden yapılması gerektiğini biliyordum. 60 gün olan kaza borcumu imsaktan sonra niyetlenerek tuttum. Benim tuttuğum borçlar nafile mi oldu diyor. E, yine bu herhalde muhtemelen ilk dersimizle alakalı bir sual. E, şöyle ki e, vacip olan, farz olan oruç eğer belli bir vakti yok ise bu tip oruçlarda niyet geceden olması şarttır. Bu kardeşimiz de diyor ki ben kaza orucu tutuyordum ve bu kaza oruçlarında da niyetimi hep imsaktan sonra yaptım. Bu durumda niyetim olmadı mı bu tuttuğum oruç nafile mi oldu? Eğer gerçekten geceden niyeti yok ise evet bu oruç kaza orucu olmaz. Ama tabii niyetin ne olduğunu bilmemiz gerekir. Yani niyet demek dil ile işte ya Rabbi niyet eyledim, senin rızan için oruç tutuyorum demek değildir. E, Kalbül, kastül kalp diye ifade ettiğimiz kalbin kastetmesidir. Yani bir insan gece eğer sahura kalkıyor ise, yarın oruç tutabilmek gayesiyle gece sahur yapıyor ise bu insanda niyet var demektir. Dolayısıyla imsaktan sonra ben niyet ettim demesi sözlü bir niyettir. Aslı olan kalbinde niyeti olduğu için bu kardeşimizin orucu var diyeceğiz. Ama yok, geceden hiçbir niyeti yok. Sahur da yapmamış, kalkmamış, işte gündüz vakti uyanmış, kalkmış. Demiş ya karnım da aç değil, benim kazamda da var da en iyisi ben bunu niyetli niyetle niyet niyetleneyim derse, işte konuştuğumuz mesela bununla alakalıdır ki bu oruç kaza orucu yerine geçmez. Çünkü geceden bir niyet yok. Ama diyor ki kardeşimiz ben 60 gün diyor bu şekilde oruç tuttum. Bu şu demektir yani sıralı bir şekilde kişinin kastında oruç tutmak vardır. Ki güneş battıktan sonra gece olmuştur ve ertesi gün oruç tutma niyetinde kalbinde bulunması o kişinin niyeti demektir. Dolayısıyla bunu lisan ile telaffuz etmemesi sonuca tesir etmeyecektir. Diğer bir soru diyor ki gözüme lens takıyorum ve solüsyon adında bir sıvı ile kullanmak gerekiyor. Orucu için sorun olur mu? Lens takmam keyfi bir durum. Gözlükte takabilirim demiş. Ee, yine bunu herhalde ikinci dersimizde işlemiş idik. Ee, göz yoluyla vücuda bir şeyin girmesi orucu bozmaz. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen hadis-i şerifte kişi kühül sürse, boğazında tadını hissese dahi orucunun bozmayacağını ifade etmiştir. Lens e, suyu da bu kabildendir, göz damlası bu kabildendir. E, velev ki boğazda tadı hissedilse bile bir şey yutulmadıkça bunun oruca herhangi bir zararı yoktur. E, diğer bir mesele soru değil de e, bu kitabı nereden temin edebiliriz demiş ki okuduğumuz kitap Muhammed bin Ahmet el-Kuduri'nin Kalem almış olduğu El Kitap diye bilinen, El Kuduri diye bilinen, El Muhtasar diye bilinen e, Arapça bir kitaptır e, ki birçok kitap evinde de bulunmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir kitap evinde bunu temin etme imkanları vardır. E, bazı kardeşlerimiz demiş işte biz kitaptan takip ediyoruz biraz daha kırık mana verilse inşallah buna da gayret ederiz. Tabii daha çok sual var ancak bu suallerin birçoğu dersle alakalı değil. Bizim ilmahal programlarında yapmış olduğumuz soru-cevap tarzında ki biz onu o programda dillendireceğiz. Burada genel olarak derse tavluk eden gerek ibareyle alakalı gerek meseleyle alakalı konuyla alakalı suallere cevap vermeye gayret edeceğiz. Itikaf bahsin'e gelmişydik. Nasip olursa inşallah bugün bu konuyu bitirerek sam yani oruç bahsini bitireceğiz. Babul itikaf el itikafı İtikaf müstehaptır. Şimdi itikaf nedir? Önce bunu bilmemiz gerekir ki biraz sonra bu itikafın tanımını yapacak. Ee, diyecek itikaf, e, itikaf niyetiyle beraber kişinin mescitte beklemesidir. Peki bu bir ibadettir. Bu ibadetin hükmü nedir? Bu ibadetin hükmü müstehap olduğunu söylüyorum. Aslında e, Muhammed bin Ahmet el-Kuduri'nin, Müstahap ifadesini kullanması itikaftan sadece bir bölüme hastır. İmam Ez-Zeylai bunu biraz daha detaylandırarak diyor ki, üç türlü itikaf vardır. Vacip olan itikaf, sünnet olan itikaf, bir de müstahap olan itikaf. Vacip olan itikaf nedir? Vacip olan itikaf, bu da iki kısımda olabilir. Ya söz ile kişinin kendisine adayacağı itikaf, veya fiil ile kişinin kendisine adayacağı itikaftır. sözüyle itikaf, işte filan işim olursa üç gün itikafe girmek üzerime vacip olsun. Nezir dediğimiz, adak dediğimiz bir itikaf ki bu vaciptir. E, fiil ile olan itikaf, kişi e, bir itikafa başlıyor ve gün içinde itikafını bozduğu zaman Hanefi fıkhına göre, İlzam bir şuru dediğimiz yani bir ibadete başlanıldığı zaman o ibadeti bitirmek vaciptir. Ve kişi o ibadeti bitirmeden bozacak olursa zimmetine dein olarak sabit olacağı için o ibadeti kaza etmesi gerekir. Bu bağlamda da kişinin itikafe başlayıp o itikafı bozması o itikafın kendi üzerine vacip olmasını gerektirir. Netice olarak vacip itikaf dediğimiz adanan itikaflar e, veya da başlayıp bozulan itikaflardır. Bu birinci kısım. İkinci itikaf, sünnet olan itikaftır ki bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonuna kadar bırakmadığı Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapılan itikaftır. Ki bununla alakalı çok rivayetler vardır. Hatta sünnetlik derecesinin müekket olduğu ifade ediliyor. Hatta İmam-ı Zühri diyor ki aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrünün sonuna kadar bu itikafa devam etmesi bunun vacip olduğunu ifade eder. Yani kural bunu gerektirir. Ama sahabe-i kiramdan birçokların bunu yapmaması onlar katında bunun vacip olmadığına dair delilin olduğunun alametidir. Dolayısıyla buna vaciptir demiyoruz ama sünneti müekket olduğunu söylüyoruz. Yine Müsned, İbna, Müsned de Ahmet İbni Hanbel'in Müsnedi'nde rivayet ediliyor. Efendimiz sefere çıktığı sene, e, itikafa girmemiş ama ertesi sene 20 gün itikaf yapmıştır. Yani bu bağlamda Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam Ramazan-ı Şerif'in son 10 günündeki itikafa hakikaten önem göstermiştir. E, yine e, Hindiyede gördüm. Allahu Alem. E Zühri diyor ki, İmam-ı Zühri e, şaşarım bu insanlara diyor. Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın hiç bırakmamış olduğu bu sünneti nasıl terk ederler? E, i̇nşallah e, yaklaşıyoruz e, bu günlere. E, Müşahit olanlar, imkan olan kimselerin tabii ki bu sünneti ihya etmeleri de elbette güzeldir. 3. itikafta müstahap olan itikaf bu da e, vacip ve sünnetin dışında kalan nafile itikaflardır. İşte musannifin el itikafı müstahabun demesi bu üçüncü kısımdan bahsediyor. Yani nafile olarak yapılan itikaf müstahaptır ve sünnettir. Müstahap sünnet anlamında ama müekket bir sünnet değil. Müekket sünnet nedir? Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününde yapılan itikaf vacip olan itikaf nedir? Adanan itikaf, nezer edilen itikaftır. Şimdi itikafın tanımını yapalım. Nedir bu itikafın tanımı? وَهُوَ lebs, <الَّبس> lebs beklemek demektir. E, müks anlamında. Fil mescidi, mescitte bekliyorsun. Ne ile beraber mescitte bekliyorsun? مَعَصَّامْ Oruç ile beraber. Yani oruçlu olduğu halde kişinin mescitte durması. Tabi e, mescitte oruçlu bir şekilde durmanın itikaf olabilmesi, ibadet olabilmesi onu adetten ayırmasına ihtiyaç vardır. Adetten ayıran şey de niyettir. O yüzden diyor ki va niyet ile itikaf, itikaf niyeti. Yani mescitte oruç ile beraber itikaf niyetiyle beklemeye itikaf derler. Tabi biraz bu tanımı açalım. Yani tanımın içindeki e, meselelere tek tek bakalım. E, beklemek diyoruz. E, beklemek. Yani mescitte beklemek diyoruz. Beklemek itikafın rüknüdür. Peki bunun en asgarisi ne kadar olmalıdır? Yani minimumu ne kadar olmalıdır? Kişi bir an bile bir yerde durduğu zaman beklemiş oluyor. Ona leps tabiri kullanılabilir o kişi hakkında. Bunun için de itikafın en ednasıyla alakalı bir sınırlama var mıdır? Bunu da ikiye ayırmamız gerekir. Vacip olan itikaf, nafile olan itikaf. Eğer bir itikaf vacip ise yani adanmış bir itikaf ise veya başlanıp da bozulmuş bir itikaf ise bunun en asgarisi bir gündür. Ve bu ittifakidir Hanefi mezhebine göre. Bir günden daha az e, vacip olan bir itikaftan bahsetmemiz mümkün değildir. Peki oruç dedik, masom ifadesini kullandık. İtikafta oruç şart mıdır? Bunu da biraz önce yaptığımız gibi ikiye ayırmamız gerekir. Gerçi buraya girmeden önce yine birinci mesele. Yani beklemenin en asgari müddetinden bahsediyor idik. Vacip olan itikafta en asgari zaman bir gün. Peki nafile itikaftan bahsetmedik. Nafile itikafta minimum yani en edna için bir seviye, bir sınırlama var mıdır? Bu noktada üç imamdan üç farklı görüş vardır. i̇mam Azam Rahimullah, i̇mam Ebu Yusuf Rahimullah, i̇mam Muhammed Rahimullah. İmam Azam Ebu Hanife rahimullah itikafın vacip veya nafile olarak ayırt etmek sizin her halükarda itikafın ed ednasının bir gün olacağını söylüyor. Dolayısıyla bir günden daha aşağı bir itikaf söz konusu değildir Ebu Hanife rahimullah'a göre. İmam Ebu Yusuf ise her ne kadar ee, vacip olan itikafta bir günden aşağı olmayacak dese de nafile itikaf için diyor ki bir günden e, yarım günden fazla e, nafile itikaf için yeterlidir. Yani ekserol nusfel yom diyor. Bir günün yarısından fazla. İşte yarım gün 12 saat diyecek olursak 13 saat olması İmam Mevlavi için yeterlidir. Rahimeullah. İmam Muhammed ise bu noktada daha genişlik vererek diyor ki, evet vacip olan itikaf için bir gün olmalı ama nafile itikaf için böyle bir sınırlama yoktur. Bir andahi kişi mescitte itikaf niyetiyle beklediyse bu kişi nafile olan bu itikafı yerine getirmiş olur. Peki bu noktada fetva nedir? Genel olarak baktığımız zaman geniş kaynaklarımızda insanlara kolaylık olsun ve nafile olan ibadetlere de teşvik olabilme adını İmam Muhammed'in görüşü tercih edilmiş. Hatta birçok büyük mescidlerde camiye girdiğiniz zaman bir ibare, levha yazılır. İşte bizim İsmaila camisinde de vardır. Neve'ül İntikafi Lillahi Teala. allah Teala için itikafa niyet ettim. Yani camiye oysa namaz kılıp çıkacaksın, beklemeyeceksin. Ama öyle olsa bile orada bir an dahi beklemekte de itikaf niyetiyle bunu yapmak ve bu beklemeyi sevaba çevirmek. Yine Mescid-i Nebevi'ye gidenler bilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mescidi'nin Osmanlı'nın yapmış olduğu bölümde e, Babu Selam e, kapısından girdiğiniz zaman yine orada sütun üzerinde bir levha, bir yazı vardır. E, o yazıda da yine bundan bahsediler. Yani neveytül itikafillahi teala Allah için itikafa niyet etin. Başında bir dua vardır. Duanın akabinde de itikafa niyet. Bu daha fazla yaygınlık olduğu için bu noktada İmam Muhammed'in görüşü tercih edilmiş. Nafile olan itikaflarda minimum için bir sınırlama yoktur. Kişi işi icabı dahi mescide girdiği zaman, camiye girdiği zaman veya işte namazdan biraz erken girdi veya sohbet dinlemek için girdi. Lisanımızı alıştırmamız gerekir. Kalben niyet ederek, itikafe niyet ederek oturmak gerekir ki o oturmayı sevaba çevirelim, o oturmayı itikafe çevirelim. Peki oruç meselesine gelmiştik. Oruç itikafta nedir? E, vacip olan itikaf için oruç şarttır. Yani eğer bir insan işte filan işim olursa üç gün itikafe girmeyi nezlediyorum derse, diyorum derse bu kimse itikafında oruçlu olması da gerekir. Oruç tutmadan yapacağı itikaf e, bu bağlamda geçerli olmayacaktır. Oruç şarttır. Peki nafile itikaflarda oruç şart mıdır değil midir? bu noktada yine imamlardan farklı rivayetler vardır. Hasan ibn Zeyad'ın Ebu Hanife'den yapmış olduğu rivayette şart olduğu yani nafile dahi itikaf olsa burada da orucun gerekliğinden bahsederken zahir rivayet diye tabir ettiğimiz İmam Muhammed'in altı esas kitabında ve mezhebin de aslında oluşturan kaynaklara baktığımız zaman nafile oruçlar için, nafile itikaf için orucun şart olmadığını görmekteyiz. Ki bu aslında daha önce bu konuya belki temas etmedik. Hanefi mezhebinin bize nakledilişi genelde üç yolla geliyor. Zahir rivayet kitapları, nadir rivayet kitapları bir de fetave ve vakıattır. Zahir ve nadir rivayeden kastedilen edilen aslında mezhebin bize nakleden İmam Muhammed Rahimullah'tır. İmam Muhammed'in kaleme almış olduğu kitaplardır çoğunluk olarak. Ancak bu kitapların bir kısmının İmam Muhammed'e nispeti kat'idir, kesindir, tevatür derecesindedir ki bu kitaplara zahir rivayet kitapları denir. Diğer kitapların İmam Muhammed'e nispeti ise zahir rivayet kitapları gibi kat'i olmadığı için, kesin olmadığı için onlara nadir rivayet ifadesi kullanılır. Ki Zahir rivayet kitapları kaynaklarımızda altı kitap olarak bahsedilir. kitab Asıl, Mevsud deniyor ziyadat. Tabi mevsud derken İmam-ı Saraksî'nin karıştırmamamız gerekir. İmam-ı Saraksî'nin mevsudu, Hakim-ül Şehid'in El-Kâfi ismiyle kaleme almış olduğu ve zahir rivayet kitaplarını e, iktisar etmiş olduğu, özetlemiş olduğu kitabın şerhidir. İmam-ı Saraksî'nin ama el mefsud veya el asr kitabül asıl diye ifade edilen bir de İmam Muhammed'in bizzati kalem aldığı kitap vardır ki bu da zahir rivayet kitaplarının başında gelmektedir. Kendisi de zaten buna asıl ifadesini veya mefsut ifadesini vermiştir İmam Muhammed. Diğeri ziyadattır. Cami'u Sagir, Cami'u Kebir, Siyaru Sagir ve Siyaru Kebir olmak üzere 6 esas kitaptan bahsedilir. Tabii yine İmam Muhammed'in el Hucale ehli'l Medine Kitabul ül Asar gibi kitapları, yine İmam Malik'in e, muvatta, İmam Muhammed tarikli olan muvatta, bunlar da hep zahir rivayet kitaplarında yer almıştır. Ama e, özellikle İmam Muhammed'e nispet edilen e, muvatta kitabı nispetinde herhangi bir sıkıntı olmamakla beraber hadis-i şerif kitabı olarak değerlendirildiğinden genelde zahir rivayet kitapları arasında sayılmamakta. Ama bu rivayetinin zayıf olduğu anlamında değildir. Nadir rivayet kitaplarına baktığımız zaman işte bunlar da Rak'iyat, Keysaniyet, Cürcaniyet, Haruniyat kitapları. El-Hiyel ve el kitabını da bu şekilde Nadir rivayeden sayılıyorlar. Bir de ziyadat Ziyadat kitabını da kezalik Nadir rivayet kitaplarından sayılmıştır. İşte konumuza dönecek olursak nafili olan itikaflarda oruç şart mıdır? Zahir rivayeye baktığımız zaman şart değildir ve fetva da bu yöndedir. Dolayısıyla biraz önce söylediğimiz gibi bir insan herhangi bir işi için mescide, camiye girdiği zaman itikafa niyet etmesi nafile itikaf için yeterlidir. Orada bekleyeceği saatlerin çok uzun olma şartı yok, oruçlu olma şartı yoktur. Peki niyet dedik, tanımı açıyorduk. وَهُوَ fil فِي الْمَسْجِدِ ve وَنِيَتِ itikaf <الْعِتِكَاف> demiştik. Beklemekten kastedilen ne olduğunu beyan ettik. E, orucun şart olup olmama konusunda nafile ve vacip olarak meseleyi ayırdık. Şimdilik niyet, niyetin itikaftaki önemi. Tabi oruç konusunda vacip itikaf dedik, nafile itikaf dedik. Bir de sünneti müekket olan itikaf vardı ki bu zaten Ramazan-ı Şerif ayının son 10 gününde yapıldığından dolayı ve Ramazan'da da Ramazan orucunun haricinde başka bir oruç tutma imkanı olamayacağından dolayı bu da zaten oruçlu bir itikaf olmuştur. O yüzden burada dillendirilmedi. Burada belki akla şöyle bir sual gelebilir. Kişi, e Adakta bulunsa ancak adanı Ramazan'ın son 10 gününde itikafe gireceğim şeklinde yapsa. Normal şartlarda Ramazan'ın son 10 günündeki itikaf sünnettir. Ama kişi bunu adasa o zaman bu vacip olacaktır. Peki vacip olan itikafta oruç vaciptir. Peki oysa Ramazan-ı Şerif'te Ramazan orucunun haricinde kişinin oruç tutması da mümkün değildir. Bu durumda bu insan ne yapacak? Deniyor ki bu Ramazan'da böyle bir nezirde bulunması, böyle bir adakta bulunması zaten kişinin kalbinde de var olan yani Ramazan orucuyla beraber bunu tutacağından dolayı orada Ramazan orucu diğerine hakim olur, galip gelir ve Ramazan orucuyla beraber itikafta bulunması zimmetinde vacip olan adamış olduğu bu itikafın düşmesine sebebiyet verir. Yani artı bunu Ramazan'ın haricinde yine kaza etmesi gerekir şeklinde ifadelere yer verilmemiştir. Peki dedik ya e, niyet dedik aslında niyet e, maksud olan her bir ibadet için olmazsa olmaz olan şartlardandır. Yani ibadet ile adeti birbirinden ayıran unsurdur niyet. Tabi maksud olan ibadet diye ifade ettik maksud olmayan ibadetlerde niyet sadece sevabın husulu için şarttır. Peki maksud ibadet maksud olmayan ibadet bunu aslında daha önceki derslerimizde incelemiştik e, abdest olsun gusül e, olsun, teemmüm olsun, gerçi teemmümün hususi bir önemi vardır. E, bunlar maksut bir ibadet değil, maksude vesile olan ibadetlerdir. Maksut olan ibadet namazdır. Namaz için abdest şarttır. Dolayısıyla abdest ibadeti maksut olan namaz ibadetinin şartı olması hasebiyle bir vesile ibadettir. İşte veya necasetin izale edilmesi yine namaz için şarttır ama maksut bir ibadet değildir. Peki bu ibadetlerin için niyetin durumu nedir? Niyet bu ibadetlerin sıhati için şart değil, sevabın husul için şarttır. Yani bir kişi serinleme gayesiyle abdest uzuvlarını yıkayacak olsa, başını da mesese veya yıkasa bu kimse bu haliyle abdesti bozan bir durum kendisinden meydana gelmemişse namaz kılabilir. Oysa abdest alma niyeti yoktur. Veya serinleme gayesiyle işte duş alsa, banyo yapsa abdesti bozan bir durumda kendisinden husula gelmedikçe o haliyle namaz kılabilir. Yani abdestin sıhati için niye şartı yoktur? Ama bu kimse abdest alma sevabına nail olmaz. Bunun için artı bir niyete ihtiyaç vardır. Ama maksut olan ibadetlerde ise durum böyle değildir. Maksut olan ibadetlerde niyet bizatihi ibadeti ibadet yapan durumdur. İtikaf da madem ki maksut bir ibadettir, o zaman itikaf için kişinin özel bir niyetinin olması gerekir. Niyet olmadan camide beklemek sadece kişi camide beklemiş olur, yoksa itikaf ibadetini yerine getirmiş olmaz. O yüzden deniyor ki niyet diğer ibadetlerde olduğu gibi itikafta da şarttır. Şimdi gelelim tanımın son kısmı mescitte beklemek dedik. E, bu mescitten kastedilen nedir? Yani hangi tür mescitte beklememiz gerekir? E, bu noktada da farklı görüşler var. E, bu Hanife'den yapılan e, bir rivayet, e, bu mescit içinde beş vakit namazın kınılacağı, imamının ve müezzinin olmuş olduğu bir mescit olması gerekir deniyor. Ki Hidaye sahibi el-merginani bunu naklediyor. Hatta İbni Humam da bu görüşü tasfiye ediyor, sahih olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de şudur, e, itikaf normalde namazı beklemek için, bir ibadettir. E, Namazda nerede beklenir? Beş vakit namaz kılınan camide beklenir. O zaman beş vakit namaz kılınmayan camilerde e, bahsettiğimiz vacip olan itikaptan bahsetmemiz mümkün değildir diyor bu görüşe göre. Ancak diğer bir görüşe göre ise e, mescitten kastedilen imamı ve müezzini olsun ancak e, orada beş vakit namazın kılınması şart değildir. Böyle bir görüş. Yine bu da Ebu Hanife'ye nispet edilen bir görüştür. Ee, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed'in, sahibeynin dillendirmiş olduğu bir görüş var. Tabi burada terimler üzerinde biliyorsunuz şeyhain deniyor, sahibeyn deniyor, ee, imameyn ifadesi kullanılıyor ki e, sorulardan da anladığımız kadarıyla e, ilimle meşgul olan kardeşlerimiz bu dersleri dinlediğinden dolayı bunlara da temas etmek isterim. Bazı meseleler vardır ki kuru ezber yapma yerine onun bir sistematiğini ortaya koyarsınız. O akılda daha iyi kalır. Şimdi Ebu Hanife Rahimullah, i̇mam Ebû Ebu Yusuf Rahimullah, i̇mam Muhammed Rahimullah genelde e, bu üç e, imamdan bahsedilir. E, bazı Kerahsen İbni zeyat olsun, İmam-ı olsun bunlardan da bahsedilse bunlar açıkta dillendirilir. Ama bu üç imamda e, kimin ile beraberliğine göre işte e, sahibeyn, şeyhayın, tarafeyn şeklinde kitaplarda ibare vardır. Peki bunlar e, nasıl anlamalıyız? İsterseniz şöyle bir e, sembolize edebiliriz. Ebu Hanife Rahimullah, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Rahimahumullah. Allah hepsine rahmet eylesin. Ebu Hanife e, gerek İmam Ebu Yusuf olsun gerek İmam Muhammed olsun hepsinin hocasıdır. E, bu bağlamda baktığımız zaman İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed Ebu Hanife'nin talebesi ve bunlar da talebe arkadaşıdır. Arapçada sahip kelimesi arkadaş anlamına gelir. Sahibeyn tesniyedir. Yani iki arkadaş demektir ki o zaman sahiben ifadesi iki arkadaş diye tabir ettiğimiz İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'e vaz edilmiştir. O zaman khilafenlis sahibeyn veya da lisahibeyn ifadelerini gördüğümüz zaman burada anlamamız gereken İmam-ı Ebu Yusuf ve i̇mam Muhammed'tir. Muhammed'dir. Ee, İmam Muhammed Ebu Hanife Rahimullah vefat ettiği zaman yaşı çok küçük idi ve ilmine i̇mam Ebu Yusuf'tan devam etti. Bu şu demektir. Yani İmam Muhammed Ebu Hanife'den ders aldığı gibi İmam-ı Ebu Yusuf Rahimullah'tan da ders gördü. Buna göre İmam Muhammed'in hocaları hem Ebu Hanife'dir hem de i̇mam Ebu Yusuf'tur. Artı yaş itibarıyla de Ebu Hanife ve i̇mam Ebu Yusuf İmam Muhammed'den fazladır, büyüktür. Şeyh kelimesi Arapça'da hem hoca e, yani da kullanılır hem de yaşlıda kullanılır. E, Şeyhain dendiği zaman iki hoca ki bu İmam Muhammed'e nisbette iki hoca kimdir? Elbette Ebu Anife ve İmam Bu Yusuf'tür. O yüzden Şeyhain tabirini duyduğumuz zaman burada da anlamamız gereken i̇mam Azam Rahimullah ile İmam Ebu Yusuf Rahimullah olacaktır. Bir de tarafeyn tabiri vardır. E, taraf bir taraf demektir, tarafein iki taraf demektir. Biraz önceki şekillendirmemizde Ebu Hanife'yi başa koyduk, İmam-ı Ebu Yusuf'u ortaya koyduk, i̇mam Muhammed'i ise diğer tarafa koyduk. O zaman İmam-ı Ebu Yusuf'u merkez aldığımız zaman bir tarafında Ebu Hanife vardır, diğer tarafında i̇mam Muhammed vardır. O zaman tarafein dendiğinde iki taraf, yani iki tarafta bulunan imam ki bu da İmam-ı Azam ile i̇mam Muhammed kastedilecektir. Kısaca bu ıslahları da bilmiş olduk. Yani tarafeyinden kast edilen, sahibeyinden kast edilen, şeyhayinden kast edilen kimdir? Budur. Mutlak anlamda imamen ifadesi kullanılıyorsa da bu genel anlamıyla sahibeyindir. Yani İmam-i ve i̇mam Muhammed'dir. Ama tabii yukarıda bir imamdan bahsedilmiş ise o zaman geriye kalan iki imam anlamını taşımamız gerekir. Bunu şunun için söyledik. Mescidin mescidin tanımıyla alakalı imamlar arasında tartışmadan bahsettik. Ebu Hanife iki farklı rivayet vardı. Bir rivayete göre kendisinde beş vakit namazın kılındığı cami, diğer bir rivayete göre ise beş vakit namazın kılındığı cami değil, belki imam ve müezinin olduğu cami yeterlidir. Sahibeyine göre ise yani İmam Mevbüsü ve İmam Muhammed'se diyor ki her türlü mescitte itikaf sahiptir. Yani orada 5 vakit namaz kılınsın veya kılınmasın. Özel bir imamı olsun veya olmasın. Eğer orası mescit olarak vaz'edilmişse, cami olarak vaz'edilmişse orada itikafa girmek her halükarda caizdir. İmam Tahavi Rahimullah bu görüşü daha kolay olduğu için özellikle zamanımızda insanların büyük camilerde belki itikafa girmesi sıkıntılı olabiliyor. Resmi makamların bazıları belki buna izin vermeyebiliyor veya da işte kişinin köyünde ufak bir cami var, çok fazla cemaat olmayan, belki beş vakit namaz kılınmayan camiler vardır. Daha genelleme olduğu için, ibadetlerde de daha genişlik söz konusu olacağı için bu görüş tercih edilmiş ve denilmiştir ki bir mescit, eğer mescit olarak vaz edilmiş ise orada beş vakit namaz kılınsın veya kılınmasın, özel imam ve müezzini olsun veya olmasın, her halükarda itikafa girilmesi mümkündür. Peki kadın hakkında nedir? Yani itikafta mescitten kastettiğimiz nedir? Çünkü netice itibariyle biz bir ibadetten bahsediyoruz. Bu ibadette muhatap olma açısından kadın erkek ayrımı yoktur. Erkeğin mescitte itikaf etmesi mümkündür. Peki kadın kadın için itikaf mahalli evinin mescit olarak edilmiş olduğu bir bölümüdür. ...yani daim olarak namazlarını kıldığı bir bölümü var ise evinin bir mescidi... Oradası itikaf alanıdır. Hatta de diyor ki böyle bir yeri yok ise yani rastgele herhangi bir yerde kılıyor ise ki günümüzde genelde evlerin dar olmasından dolayı özel namaz kılma yeri ayrılmamıştır. O zaman kadın kendisine itikafa girecek ise girmek için kendine bir yer tayin eder, evinde bir yer tayin eder ve orada itikafa girer. İhtiyaçlarını gördüğü zaman geri kalan vakitlerinde orada oturarak ibadet, zikir, murakabeyle meşgul olur. Peki kadının mescitte camide itikafe girmesi ise Fethi Vahindiyye'de yine mekruh olduğu ifade edilmektedir. Mescitte kadının itikafe girmesi mekruhtur. Bir de şunu ifade etmek gerekir. Erkekler için namaz kılınacak en faziletli mekan camilerdir. Kadın için ise namaz kılınacak en faziletli mekan evinin en ücra köşesidir. Hatta bunu diğer programlarımızda dillendirmiş idik adakla alakalı bir konu. Yani fıkhi bir mesele ki bu meselenin önemini anlayabilmemiz açısından furui bir misal olabilir. Kişi bir ibadeti adadığı zaman nezrettiği zaman o ibadeti yerine getirmekle mükelleftir. Ancak o ibadetin daha âlâ yani sevap bakımından daha faziletlisini yaparsa da yerine gelmiş olur. Ama daha ednasını, daha düşünü yapacak olursa bu mesuliyetten kurtulmaz. Buna göre Deniyor ki mesela bir kimse mescidi haramda namaz kılmayı adasa Malumunuz mescide haramdaki namaz diğer mescidlerde kılınan namazdan sevabı yüz bin kat fazladır Tabii bu farzamı mahsus, bütün namazlar mı mahsus, bütün ibadetlere mahsus ki Bunu nasip olursa haç bahislerini okurken orada bu detaylara gireriz ama genel olarak baktığımız zaman namaz konusunda oranın fazileti diğer camilerden daha faziletli. Peki kişi Mescid-i Harem'de namazı adasa bu kimse başka bir mescidde namaz kılsa olur mu? El cevap olmaz. Niye olmaz? Çünkü aynı fazileti elde etmesi mümkün değil. Ama bunun aksi olsa yani diyelim ki bir kimse Mescid-i Nebevi'de namaz kılmaya adasa. Mescid-i Nebevi'de kılınacak olan namaz şüphesiz diğer mekanlarda, diğer mescidlerde kılınacak olan namazdan daha faziletlidir. Bire bindir. Hadis-i Şerif'in ifadesi doğrultusunda. Dolayısıyla mescid ve Nebevi'de sen namaza adadıysan başka camilerde kılamazsın. Ancak mescidinle ve Nebevi'den daha fazilet elde edebileceği Mescid-i Haram'da kılsa olur mu? El cevap olur. Muhitil Burhani bunu naklediyor. Ama mesela Mescid-i Aksa'da kılsa olmaz. Çünkü oranın sevabı Mescid-i Nebeviye nisbette daha düşüktür, 500'dür. Yani alayı yaparsa olur ama ednayı yaparsa olmaz. Şimdi bu noktadan hareketle muhit Burhani sahibi diyor ki, bir kadın Mescid-i Haram'da namaz kılmayı adasa, bu kadın evinde namaz kılsa bu adanı yerine getirmiş olur. Niye? Çünkü evinde kılacağı namaz, mescidi haramda kılacağı namazdan daha faziletlidir de o yüzden. Bu da şunu gösteriyor ki, kadının evinin en ucra köşesinde kılacağı namaz, camide kılacağı namazdan daha faziletlidir, daha üstündür. Dolayısıyla itikaf meselesi de madem ki camide olmalı, madem ki camide yapılmalı ve kişinin... Ee, Kişiye göre bir cami, yani fazilete erkek ve kadın açısından, kadın içinde en faziletli olan yer ev olacağından dolayı evinin en ücra köşesi, mescit olarak edindiği yer veya böyle bir yeri yoksa en azından itikaf için böyle bir yer edinir ve orada itikafe girer. وَيَحْرُ mütekifi diyeceğiz, Ancak zamanımızın dolduğunu görüyoruz. Gerçi fazla okuyamadık ama, ee, en azından itikafın hükmünden bahsetmiş olduk ve itikafın tanımını yaptık ve tanımının da e, şartlardan tek tek değerlendirmiş olduk. Yani beklemenin e, ne kadar bir zaman olacağı, mescidin ne olacağı, orucun itikaftaki durumu e, ve niyetin e, şart olup olmaması. E, bundan sonraki okuyacağımız bölüm ki muhtemelen herhalde bir derslik yerimiz kalmıştır. Ee, önümüzdeki haftada buradan devam ederiz. İtikaflı olan kimse neleri yapabilir, neleri yapamaz, neleri yaparsa itikafı bozulur. Ee, i̇nşallah buradan sonra devam edeceğiz. Allah-u Azimüşşan Ramazan-ı Şerif'in bereketinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Hakkı hak bilip tabi olmayı, batılı batıl bilip uzak olmayı cümlemize nasip eylesin. Bu vesileyle de ölmüşlerimize rahmet eylesin. Makamların Ali kabirlerini cennet bahçesinden birer bahçe eylesin. Ve âlihim velhamdülillâhi rabbil âlemîn billâhi teâlil fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Alrahmanirrahim. Malik yümdin. İyyake na'budu ve İya k